İşte böyle bir gün. Saygınla Risto'yla balkon keyfine hoş geldiniz. Risto hoş geldin. Hoş bulduk. Ne attın beni evden. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Eve değil, balkona atıyorum artık. Değil mi? Balkonun köşesine kıvranıp yatıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Serin oluyor da balkona takılıyor. Bir tas su, bir tas da şey kuru ekmek veriyorsun değil mi? <gülüyor> Kediyle beraber yatarsın.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 Neydi eski adı? Neydi hatırlamıyorum. Yani aslında daha önce Türk Telekom sanki yok. adı altında yapılıyordu. Yani e, şimdi adını unuttum. Başka bir fuar ismiyle yapılıyordu. GameX e, bu fuarın bir alt kolu olarak oyun e, tanıtımları evet. vesairelerin yapıldığı bir fuardı. Aslında eskiden birazcık daha, ha, biraz işte daha bilgisayar, donanım, evet, işte teknoloji, telefon, telefon. olayları. Değil miydi abi, yok, Sebit değil de abi? Yok yok değil e,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 Ve o iki bilgisayarda boştu. Yani başında duran evet. kimse yoktu. Evet. Yani, yani Warface oturmamış. aslında bizim iki ya senedir bu... beklediğimiz bir oyundu. Hem öyle e, hani ortalıkta Crytek ekibinden kimseyi göremiyorsun. Aynen. Böyle bir yani böyle işte eli silahlı bir, iki tip adam var ondan sonra onlarda Crytekin miydi yoktu başka bir oyun muydu belli Hiçbir fikrimiz yok. E, biraz ben o açıdan hayal kırmıyorum yani tamam şeref yani... tank gelmiş yani çok güzel. Hani şey nasıl diyeyim e, işte yurt dışındaki o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 Yani bedava olsun, zaten orayı paralı yapmaya kalksana zaten Zaten gelmezler de. Hayır ama şöyle bir şey de düşün, ee, Gamescom, Escom gibi şeyler paralı giriyorsun biliyorsun. Evet. üç. şey. E, sen. E,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 ve Gençlik Bakanlığı karşılayacak, ha. tamam mı? Ya ona da gerek mesela yok. Devlet i̇şte şey var devlet yani, mesela öyle hay, bir destek gerçekleşiyor. TÜDOF diye bir anonsa şey kurdular biliyorsun. TÜDOF karşılasın. Mesela TÜDOF diye kuruldu ama TÜDOF'un anonsa şu ana kadar yaptığı hiçbir şeyini göremedim değil mi? Ama TÜDOF'un ismi geçiyordu GMX'te. Destekçiler arasında TÜDOF geçiyor. Yani ama ne desteği ki, var? Hiç bilmiyorum. görmedim yani bir desteği var mı bilmiyorum. Desteği... Hani, ki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 Hı -hı. Yani belki de Sony bunu kendisi oturtacak ve belki de aslında gelmeksi ihtiyacı yok. Bilmiyorsun ki Hay Microsoft'un Microsoft adımı da olacak belki yeni konsol için. Öyle öyle de. ama R çünkü Riot da öyle yapıyor artık biliyorsun kendisi evet. gidiyor tutuyor küçük çiftlik parkı açıyor aslında çünkü fuar şey yapıyor faremiş e-spor muhabbeti üzerine zaten kurulu bütün hareketler Anasını onu orada yapıyor. Belki Joy Gaming zaten gidecek arkadaş benim zaten ben bir ton param var diyecek e, zaten ekibim de bana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 yani onlar da çünkü bunu da şey falan diyorlar yani. Hayır bunun niye oradan e -e Gamescom'a gidiyor, geliyor böyle. Bizim gene biraz şey havasından kaynaklanıyor işte. Evet evet ya yani aslında Türkiye'ye para kazandıran zaten gittik. Türkiye'ye para kazandıran aslında o heriftele para kazandıran medyada işte banner çıkan evet. değil mi? Ha değil mi? İşte Asıl o Ark adam of, yani. A, evet. Zaten Skin Gamescom'daki Alan. adam para kazandırmıyor ki. Aynen. Gamescom'daki adam zaten. Yani ben, a, adam, ben a, buradaki müşteriye bir ürün satmak için senin sitene evet. reklam veriyorum değil mi? Aynen. Yani ben Almanya'da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan bir adam için reklam vermiyor mu? Şey ne komik ama bir yandan... Ee...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 inanılmaz fazla League of Legends oynayan insan var, evet. var. var. tam inan hala bak sene oldu 2013 tam 2013'te bitiyor hala deli gibi Night Online oynayan adamlar var var değil mi hala işte ne bileyim işte Joy en büyük oyunu işte Wolf Team, Wolf Team deli gibi var. oynuyorlar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 O yok ama yani zaten o firmaların zaten marketing fir çalışmaları zaten sana yönelik. Yani, yani yabancı firmalar zaten yani, yani ondan sonra bir bir oynanabilir çıkacaksa gidip zaten aynı canını almış yani. yani sen, işte, işte sen kıçını kır. Aa sana vermiyor zaten. Ha. Diyor Aynen. ki ben bir ne firma sana Yani ben zaten ki bunun şeyle alakası da yok zaten. Bu arada onu söyleyelim. Bunun e, Türk sitesiyle Türk, alakası Türk yok. medyasıyla alakası yok. Bunun alakası şu oluyor.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 Ama genel olarak ben hani her şeyi kapsayan bir oyun sistemiyim diyorsan diyorsa, haber'e girmeden de yapamıyorsun. Haber çünkü, çünkü haber şey sağlıyor. Eee trafik, trafik sağ sağlıyor. Arada sırada haber sen kendi sağ, özel haber, içeriğini yapıyorsun. Haber yapsınlar zaten. Ona bir şey demiyordum. Yani. da yani. yapamaz, yapamazlar. Ama ben genel anlamda bir oyun sistemiyim diyorsan evet. ve sadece oyun konsol değil yani genel anlamda bir oyun sistemiyim diyorsan senin Xbox One'a ayırdığın kadar en azından ayırman lazım. Evet, diğer oyunlara, Hepsi için editör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 yani e, TÜDOF bunu TÜDof bu işte bir, yani bu tersini tarz... niye yapmıyor tamam mı? Ya işte ya de, ne bileyim Türk Telekom çok hevesliydi bu konuları onlar da bıraktılar. Ne bileyim e, organizasyon için daha fazla dışarıdan yatırım gelmesi için tamam mı? Hı. Niye şey yapmıyor? Yapamıyor bilmiyorum bir ya da organiz bir türlü bilmiyorum ki. Ya çünkü düşünsene şu anda Türk Telekom. Şey pedagom... TÜDOF'dan teklif gelecek bize.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 ya yani tek bir para birbirine bağlı çalışamıyorsun. Ben şimdi, ben şimdi buradan AKP falan ediyorsun. da girmek istemiyorum. İyi de her şeyi ithal ediyorsun abicim. Biliyorum. Üretmiyorsun ki. Yani ben bunu RAM üretsem ben de TL'den satayım. Hayır ama ben. sen şu anda Türkiye'de ürettiğin, her, yani Türkiye'de ürettiğin veya üretmediğin perakende sattığın diğer ürünleri yine endeksiyor musun dolara? Hayır. televizyonu mesela yurt dışından getiriyorsun iyi Tamam. Atıyorum. Sony'nin enimki. Son enim bir kısmı tabi Türkiye'de üretiliyor. En sonunda iki çarpı 7 yapıyor Elif yani. Yok abi. Euro'da yani... aldığı şeyi yapıyor. Euro'yla alıyor. Hayır. Tam Euro'yla alsın istediği kadar ama sen şu anda markette sattığın ya da süpermarket şey e, AVM'de sattığın hiçbir şey dolara endeksi olarak satmıyorsun. Hayır dolar endeksi satmıyorsun ama şöyle bir şey yapıyorsun. Oğuz, o ürünü mağazada ürünü sattın, değil Hı -hı. mi? Ee, yeni ürün gerekiyor, yeni ürün çektiğin zaman geçiriyorsun feray. Tamam. Çünkü o, o sırada o ben yüksek kurdan sattım. Ayrıca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 <gülüyor> dış Mirah ve Bırak Faiz Lobisi bunlar. Bırak tamam de, mira, da de. Dış Faiz Lobisi. Şey Sana diyeceğim. Söylüyorum. Xbox One'ın çıkış tarihi duyuruldu. Neymiş? 22 Kasım. 22 Kasım. 29 Kasım'da da Klasik 4 çıkıyor. 29 Kasım. Kasım'da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 The Rock Dwayne Johnson. Şaka gibi. Hayır. Ol, Olcay ile ilgili haberler geldi. Şey gördüm. fotoğrafını gördün mü sen? Bak oğlum bu. The Rock Johnson. Ee, neydi bu? Şey King var ya, Scorpion King zamanı. Scorpion King zamanının fotoğrafı var. Tam Hı -hı. insan, anasıran. Sonra işte bir birkaç sene sonrasının fotoğrafı var. Biraz böyle şey, çişmiş. Şimdiki fotoğrafı var. Eşek gibi olmuş herif. Bildiğin şey olmuş. Blob var yani. Ya, evet. <gülüyor> o herif işte dediğim gibi de vardı ya blob böyle. İşte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 Herif yürüyemiyor zaten. Ha? Onu yapın, bunu yapın. Neredesiniz? Göremiyorum sizi, bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Denemiyorum>. Batman gibi. <gülüyor> Ama adamı yani bir şey biçim bilebiliriz. Adımı sığdırmak için bayağı <gülüyor> Sığmıyorsun kaderle. Eğil, eğil. Of. Fena değil hakikaten? Ha? Evet, fena değildi bence de. Başla hani hikayeyi de olmuş. iyi bağladılar. Ee, hani yediği de beklemiyor değilim açıkçası. Söyleyeyim. ya söyleyeyim? Gelsin. Gelsin Stratum'da var. Her tüm izleriz.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 Hani şey Sylvester Stallone da aynı şikayetten kovmuş. Yapma. İngiliz. Bulgaristan'da mı Macaristan'da mı? Evet, tamam tü tü toplamda üç tane var. üç gün çekim yapacakmış tamam Bruce Willis. Ki çok da fazla şeyi yok biliyorsun filmler. Evet. Gidiyor. Şuraya gidin. Ha. Tamam Ondan sonra ben siyaya yaşanayım. çarayıyım. Ben şunu yapın iki bunu yapın. Hani ikide de birazcık daha bir şeyler atış ediyor ama e, hani şunu yapın ha. bunu yapın diyor bitiyor yani sahnesi evet. bu kadar.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 Yazda direkt karşına çıkıyor oyunlar, taktık hemen bulabiliyorsun istediğin kalitele oynar istediğin gibi ulaşabiliyorsun. Bunda Google Store'a giriyorsun, sonra top e bakıyorsun, hayatında göremeyeceğin şeyler var. Ya saçma sakın nasıl şeyler. Var. 10 en iyi 50 seks yok ama şeyi falan iyi bence shopu ee, hani senin zaten iOS'u kullanmadığım için bilmiyorum ama, ama ayosur kullansan anlarsın demek ee, şey yani mesela senin e, yük senin bilgisi Hı. yani şey telefonunda yüklü olan oyunlar arasından işte atıyorum kendi krası mı oynuyorsun o zaman kendi kaşa benzer ve e, popüler olan ya da çok indirilen oyunları tavsiye ediyor sana ediyor ama yani tutuyor o oyunlarda yani.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 Evet. Ee, ama artık yapacak bir şey yok evet. balkonda konuşulan balkonda kalmaz kalmıyor zaten bütün mahalle dinledi <gülüyor> gerçi zaten bu podcastte kaç kişi dinlecek <gülüyor> ertesi, <gülüyor> ertesi gene telefondan giremiş ya siz bizim için atıp tutmuşsunuz podcastte falan diye, ha. Keşke, o diye. <gülüyor> keşke o kadar ulaşıp keşke o kadar dinlenimiz olsun bir, diyorum ya, tütüf tanjör gelecek. Çok biliyorsan evet. kendin yap gel buraya yapalım mı? Parasını ver yapalım. <gülüyor> ee, abi. Yaparız, parasız istemem. Parasını verirsen yaparız abi. Hem yani böyle dikleşmeye çalışıp da böyle ezin. <gülüyor> Neyse, ee, bu perkesimizin de sonuna geldik. Yes. E, hem ufak bir hatırlatma bu hafta sonu.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 Takip edin, dinleyin, Katilin, yazın, dinleyin çizin, dinleyin, anlatın, yazın, çizin, paylaşın, şöyle, ne bileyim, oyununu yapın. <gülüyor> yapın bir şeyler. Bir şeyler yapın. <gülüyor> komik. Baba. Bye.